Kapıda kul vardır, sultandan içeri. Rütbe eden değildir. Senin kapında uçak diye durur, padişahdan Allah'ın ilimine daha yücedir o. Allah'a daha kariptir. Efendim büyük adam olursa, veriyorum olur. Adile kayım olursa, oturduğu iskemlenin mesuliyetini idrak ederse, ibadullahın işini görürse, o vakit Hazreti Ömer'in sancağı altında olur. Yok böyle olmazsa kral beraber hiç bakmazlar bile yüzüne. Yurafil mücibine bir siman ve yukarı bin nevasiyle akdam tebiyye alayıra bir kümah tükeziver <gülüyor> mücürler binilir, bindirip tepesine çıkarılıp cehenneme üstüne atılır bitti o kadar. Hazaiyet yok. Dünyada elini öptüğümüz ayağa kalktığımız, ölümden geçin yerler böyle kıyamda durduklarımızın kıyamet gününde yılanlar gibi ayak kalktı süründüğünü göreceksiniz. biz bu adam büyük adam biliyorduk ve. Bunu padişah biliyorduk, bunu reis cumhur biliyorduk, bunu kral biliyorduk, böyle yazıklar olsun, eyvah! Elini öptük, hoca biliyorduk, hoca biliyorduk, elini öptük. Tchuuu, sırada tükenedik bu herifin. İçi dışı biri değilmiş mi yersin? Ya, böyle.